Diyeceğim türlü işe girdim diye doğrultu kendini sonra. İlaç ticaretine atılmıştım. Sonra petrol işine girdim. Şimdi ikisini de bıraktım ya. Bana daha bir ilgiyle baktı. Yoksa geçen gece yaptığım teklife aklın yatar gibi mi oldu? Cevap vermeme kalmadı. Deyzi kapıdan göründü. Enteresinin önündeki iki sıra pirinç düğme... Gün ışığında pırıldadı. Şu kocaman yer mi yoksa diye haykırdı. Beğenmedin mi? Beğenmez olur muyum? Ama anlamadım ki nasıl yaşıyorsun orada bir başına? Gelip gidenim çok. Gece gündüz misafir eksik olmaz. Hep de ilginç kimseler, meşhur insanlar hep. Boğaz koyundaki kestirmeden gidecek yerde yola saptık. Büyük yan kapıdan girdik içeri. Deyzi büyüleyici mırıltılarla göğe vuran o derebeyi gölge resmin kah bu kah şu yanına övdü. Çiçek döşeklerinden fulyaların bolaheng kokusundan, erik çiçeklerin hünnapların uçarı kokularından söz etti. Mermer merdivenlerin oraya varıp da ışıltılı elbiselerin kapının ağzındaki alışılmış karmaştısını görmemek, kuş seslerinden gayrı bir ses işitmemek insanın tuhafına gidiyordu. İçeride de Marie Antoinette Vary Musiki odalarını, restorasyon salonlarını dolaşırken, kanepelerin arkasında, masaların altında, biz gelip geçinceye kadar çıt çıkarmamaya yeminli misafirler saklıymış gibi geldi bana. Gezbi. Merton Kolej kitaplığının kapısını kapatır kapatmaz puhu kuşu gözlü adamın hortlaksı bir kahkaha attığını duydum diyorsam tüm yalan değil. Yukarı çıktık. Gül kurusu, mor ipeklerle sarmalanmış, taptaze çiçeklerle dolup taşan antika yatak odalarından, bilardo salonlarından, gömme banyolu hamamlarından geçtik. Odalardan birinde de Pijamalarıyla yerde karın hareketleri yapan, saçı başı birbirine karışmış bir adamın üstüne gittik. Adı Gedikli'ye çıkan Mr. geldi bu. O sabah kumsalda deli gibi volta atarken görmüştüm. En sonunda Gatsby'nin dairesine girdik. Bir yatak odası, banyo, bir de adam stili bir çalışma odası... Oturduk çıkardığı gesturus şişesinden birer kadeh şarap içtik. Gözünü Daisy'den ayırmıyordu. Evinde ne varsa hepsini sanırım onun sevgili gözlerinden derlediği tepkiye göre bir bir yeniden değerlendiriyordu. Kimi de eşyalarını öyle afal gözlerle seyre duruyordu. Daisy'nin o şaşırtıcı huzurunda vermişlerdi sanki. Bir keresinde az kaldı merdivenlerden aşağı yuvarlanıyordu. Yatak odası odaların en gösterişsiziydi. Sadece aynalı masa son altından bir süs takımıyla bezenmişti. Daisy fırçayı keyifle eline aldı. Saçlarını düzeltti. Bunun üzerinde Gatsby bir köşeye oturdu. Ellerini yüzüne kapatıp gülmeye başladı. Öyle tuhaf bir şey ki miyim? diye şen şakır söylendi şey yapamıyorum zorluyorum kendimi ama bu arada iki ruh hali geçirmiş şimdi de bir üçüncüsüne giriyordu belli sıkılganlıktan ve o taşkın sevinçten sonra deyzenin varlığı karşısında duyduğu şaşkınlıkla altüst olmuş haldeydi bu hayalle öylesine dolup taşmış adeta dişlerini sıkıp Bu düşün gerçekleşmesini öyle akılermez bir hırsla beklemişti ki şimdi kurgusu fazla kaçmış bir saat gibi sinirleri boşanıyordu. Az sonra kendini toparladı. Kat kat elbiseler, sabahlıklar, boyun bağlar ve tuğlalar gibi üst üste düzinelik yığınlar halinde dizili gömleklerle ağz ağza dolu olan iki lenduha dolabın Pırıl pırıl yanan kapaklarını açtı. İngiltere'de bir adamım var. Giyecek eşyalarımı o alır. Her mevsimin başında bir ilk bir de sonbaharda seçer yollar bana. Çekti bir kucak gömlek çıkardı. Birer birer önümüze fırlatmaya başladı. Saf ketenden, ağır üpekten, cins faniladan gömlekler. Düştükçe katları bozularak, masanın üzerinde rengarenk bir karmaşı halinde tınazlanmaya başladı. Biz hayranlıkla ayılıp bayılırken dahasını getirdi. O yumuşak parıltılı yığın yükseldikçe yükseldi. Mercan kırmızısı, çağla yeşili, mor kavun içi üzerine çini mavi markalı, çizgili, tahrilli gömlekler. Birden boğuntulu bir sesle, Daisy gömleklerin üstüne kapandı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Öyle güzel gömlekler ki diye haykırdı. Sesi kalın katlar arasında büsbütün boğuklaşmıştı. İçime dokundu ne yapayım? Ben ömrümde böyle güzel, böyle nefis gömlekler görmedim. Evden sonra bahçeleri, yüzme havuzunu, deniz uçağını, Limonlukları gezip görecektik ama Gatsby'nin penceresi dışında yeniden yağmur yağmaya başladı. Biz de çaresiz camın önünde sıralanıp boğazın buruşan yüzeyine seyre başladık. Siz olmasaydı körfez aşırı sizin evi görebilirdik buradan dedi Gatsby. Rıtımın bitiminde yeşil bir ışık var, bütün gece yanıyor hep. Daisy koluna girdi birden. Ama o kendi söylediği söze dalmış gitmişti. Belki de o ışığın devce öneminin gayrı ömürlük yitip gittiğini düşünüyordu. Onu Daisy'den ayıran korkunç uzaklığa kıyasla sevgilisinin yanı başında belliyordu o ışığı. Dokunsa tutacak hani, ayın yanında bir yıldız gibi. Oysa bir rıhtımın ucunda yanan rastgele yeşil bir ışık olup çıkmıştı artık. Gatsby'nin yöresindeki büyülü nesnelerden biri eksilmiş oluyordu böylece. Odanın içinde dolaşmaya, yarı karanlıkta belirsizleşen eşyaları incelemeye giriştim. Yazı masasının üstünde asılı duran büyük bir fotoğraf dikkatimi çekti. Yat kıyafetinde yaşlıca bir adam. Kim bu? O mu? Mr. Dan Cody, Mirin. İsim pek yabancı gelmedi. Ebi oldu öleli. Bir zamanlar en iyi dostumdu. Masanın üstünde yine yat kıyafetinde Gatsby'nin ufak bir resmi duruyordu. Başını öylece dünyaya meydan okurcasına geriye atmış, on sekiz yaşlarında ya var ya yok. Harika diye haykırdı Daisy. Ne şirin. Saçlarını Saçlarına alaburuz kestirdiğini hiç söylememiştin bana. Yatın olduğunu da söylememiştin. Gel şunlara bak dedi Gatsby acele. Sürüyle küpür var burada. Senin için gazetelerde çıkan haberler hep. Yan yana durup dosyayı incelemeye başladılar. Tam yakutları görebilir miyim diye soracaktım. Telefon çaldı. Gatsby aldı eline alıcıyı. Evet. Peki Sonra konuşuruz Dedim ya sonra konuşuruz Mirim Ben size bir kasaba dedim Kasabanın ne olduğunu Bilmiyor mu bu adam Detroit'i kasaba sanacak kadar Safsa işimize yaramaz zaten Bizim bırak gitsin Telefonu kapattı Gel gel buraya Diye pencerenin oradan Haykırdı Daisy. Yağmur dinmemişti ama Batıdaki karanlık dağılmıştı Denizin üstündeki köpüklü bulutlardan pembeli, altın sarısı bir heveng salınıyordu. Şuna bak diye tısıldadı, derken ekledi. Ah o pembe bulutlardan birini bir ele geçirsem, seni içine koyup dolaştırsam, dolaştırsam. Gitmeye davrandım ama kim bırakır? Kim bilir? Belki de benim yanlarında oluşum yalnızlıklarının tadını daha iyi çıkarmalarına el veriyordu. Biliyorum ne yapacağımızı dedi Gatsby. Crispring'i çağıracağız Bize piyano çalacak. Evink diye seslenerek odadan çıktı. Bir iki dakika sonra yanında sülüm püklüm, cılızca, bağ gözlüklü, seyrek sarı saçlı bir gençle döndü. Efendi kılığına girmişti bu sefer. Üstünde yakası açık bir spor gömlek, ayağında da yelken bezinden rengi belirsiz bir pantolonla lastik pabuçlar. ''Yoksa cimnastiğinize mi mani olduk yine?'' diye hatrını sordu Daisy. ''Uyuyordum.'' diye haykırdı Mr. Kırpisinger. Bir sıkılganlık nöbeti geçiriyordu. ''Yani daha önce uyuyordum. Kalktım da sonra.'' Clips Springer, iyi piyano çalar diye sözünü kesti Gatsby. Bir düğmeye dokundu. Kül rengi camlar kayboldu. İçerisi ışığa oldu. Musiki odasında Gatsby, piyanonun yanında duran tek lambayı yaktı. Titreyen bir kibritle Daisy'nin cigarasını ateşledi. Odanın öbür ucunda, yerdeki muşambaların holden abarttığı parıltıdan gayrı ışık görmeyen bir divana Daisy ile yan yana oturdu. Klip Springer As Yuvası adlı parçayı bitirir bitirmez taburesinin üstünde çark etti. Loşluk içinde Gatsby'i seçmeye savaştı.